Bizler, bizler için ve bizim unutulduğumuz için. Ve biz üstüm bir varlık kılınmışız. Bütün varlıklar bize verilmiş ve kainatın boyutları önce açılmış. Bizi ödük varlıklardan en önemli vaktımız akıl ve fikir. Yani düşünme yetenemimiz. O da nimetlerin en büyüğü. Ve dinimiz bizi dilime araştırmaya, gerçekleri bulmaya eşit etmiş. Din, öğrenmeyi öğretmeyi, öğreneni öğreteni düşünmeyi, düşüneni <gülüyor> en sevaplı, en kazançlı, manevi mücakatlı ibadetler de edilmiş. Bu çok güzel bir ortam benim için. Sonuç bir manevi orta. Bu ortam için de hamlediyoruz Allah'a. Ve onun örnek insan olarak gönderdiği sevgili kulu ve peygamberi Muhammed'in Mustafa'sı var. Salatüselam'ı sahiplerimi, bağlılıklarımı azile, çözmene başlamak istiyorum. Çünkü maliyetlerimizin bence bütün amacın Allah'ın rızasını kazanmak ve onun elçisinin gösterdiği yolda yürümek. Bana burada konuşma fırsatı o da bir lütuf. Ona da teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yakarta kervaneler vardı, biliyorsunuz müşteri bediye imtiyaz derler sahipleri, çünkü müşteri olmayınca Türkmenin sahipliği olmaz. Biz kendi durumumuza adapte edilecek olacak, olacak olursak bu sürücü, bahar dinleyiciler de biz konuşmacıların bediye nimetidir. Sizlere de teşekkür ediyoruz ki geldiniz, salam dolu, salam dolu olunca, emin dinleyiciler olunca, bizim konuşmak imkanını buluyoruz. Bizim program fakültesinde meşhur filozof Kirok'u konuşacak, gerçekten profesyonel bir insan. bizim sekreter takılmış şaka yoluyla kendisi. İlişki hocam bugün telaşızlar. Şimdi İstanbul'da oturup da Ankara İdareat Fakültesinde ders vermek mi? De, hem atrap, hem zahmet hem yorgunluk. demiş İddiyar evram ettiğinizde sözü için oradan bir konuşacağım? Yani, evinde kalırsa kiminle konuşacak? Çünkü de aktarılmaktan mutluluk duyuluyor. Bilgiler bilgiler, başkasına aktarmak istiyor. Ve i̇nsanlar bilmeyle konuşarak mutlu oluyorlar. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Cezal, <gülüyor> yani normal değil, şekil olarak değil hakikaten bir teşekkür ederim. Bir de Intel kelimesini de seviyorum. Ben de dediğimi, doğrusu süpsel meydana getiriyor Intel. Efendim evet, güzel bir üniversite diye düşünüyorum. Arkadaşlarımıza da, da sordum. Nasıl e, öğretim seviyenin diğer? İsim vermeyeyim. Evet, tekrar dar olmasınlar ama Intel'de bir seviyesinin yüksek olduğunu da söylediler. Ben öyle uzaktan biliyorum. İlk gelişim benim buraya. Belki bundan sonra tekrar tekrar gelmem mümkün olur ama ilk gelişim. Bir terslik öğrencilerin de yüksek puanlar kadar buraya geliştiğini ve değerli gençler olduğunu duyardım. İnşallah sizi şımartmış olmuyoruzdur. Yüze karşı metretmek iyi değil ama. Evet. O bakımdan da e, sizlerle böyle bir karşı karşıya gelmek tanışmanın başkan gücü bir e, odara beni sevindiriyor. Birisi Tarlada çalışabilirsin, selam yere demiş. Tarlalardaki hiç cevap vermemiş. Yerineki demiş ki, bati sen götürsene selam ediyorum. Niye cevap vermiyorsun? Demiş ki, ne selam mı selam. Selamla konuşmaya götürür. Ve selam gülür bile yani nikra. Konuşma da islamı götürür. Onun için konuşmuyor yani, selam Selamlar demiş. Biz şimdi konuşmayla herhalde demeli yani selamlar konuşmaya. Konuşmadan da ben de ikram olacak, çünkü ben ağabeyim ya, hocayım. E ben ikramlaşmaya sebep olacak, biz bundan kaçınmıyoruz. <gülüyor> Şimdi, Beşik'i <gülüyor> böyle takip tertibiydi, kardeşlerimizi tanıdım ve sevdim. Ama, bu bana böyle bir e, Tepeler Milleti konu olarak geldi. Yani, konuyu da yazdım yanlış söylemeyeyim diye, Yeni Dünya üzerinde Türkiye'nin konumu. Ben Ayrı Zahir Hocanız, İlahiyat Fakültesi'nde Edebiyatlarında ben de şiirle uğraşırken şimdi böyle bir ciddi konu karşılığında Tebeler uzay yoluyla gelmiş oldu. Ve ben seyahate çıkmışken gelmiş oldum. Ankara ist -ist hareket etmiştim ama İstanbul'da hiç tahmin edeceğiniz bir istikamete doğru Edirne'ye doğru yola çıktım. Güluburgas, Edirne, Çanakkale, Bursa, Eskişehir ve şimdi durak Ankara. Şimdi böyle bir yolculuğu modern bir evliyat şehrinin yani bu seyahatlik esnasında bu kadar ciddi devletler arası bir mesele söz söylemem nasıl olacak şimdi Avrupa duyarsa Hacı Doğru, Avrupa duyarsa Avrupa devletleri ve bizim yöneticiler efendim inşallah Türk Lisan'da bulunmuyoruz. Dikkat edelim. Efendim, kimsenin tavuğunu taşlamayalım inşallah. Ama yeni dünya düzeni düzeninde Türkiye'nin konumu bu bana bir gerek isim olarak kabulü geldi yabancı geldi yanlış geldi çünkü yeni dünya düzeni bizim bizim düzenimiz Amerika düzeni Amerika'dır dünya artık onlar düzeni Amerika'nın herselesi Amerika'nın milli herselesi milli hayal milli güçü dünyaya elinden mizan verecek bizim canılar efendim yeni dünya düzeni olacak bizim onda. Yeni dünya düzeninde konumumuz değil, yeni dünya düzenine karşı durumumuz. Bakın, çok fazla olabilir. Arada bir var yani. Biz, Kuzuli'nin bir beyti var, diyor ki, fakir olduysa, zatım kimseden sağlanma, fakiri, padişen, hasta geberdir, muhteşemem. ne kadar yoksuzsam da, Kimseye aşağı olduğunu kimse sarmasın. Fatih bir padişah buysa, padişah, padişah gibi bir fakirim ve gedar muhteşem, muhteşem bir gedar. Padişah gibi bir fakiriz elhamdülillah ve efendim, muhteşem evet muhteşem gedarlarımız biz. Evet yokluğumuz evrenin bütçemizi açık veriyor, Bir orta boşluk aç şu, 60 incelem gelmiş efendimiz Nakamura hisseler onu rakamlarla ilk kelimeler ve güzellikler olduğu için galiba efendim hatırında da tutmayalım sevindiğim için ama çok borçlanmışız dişe karşı fren diyorlar gazeteler yani fakir bir padişah asa olduğumuz için asa bu da gibi demek padişah gibi fakir fakir bir padişah asa nedai muhteşemler olduğu için onurumuz var kimsenin böyle huydusu ve kuyulu veya izinden veya peşinme gitme niyetimiz yoktur. Tek başına kalsak bile, tek başına kalsak bile dostluğumuz bildiğimiz yolda gideriz, efendim, merkezi hâke atsalar da bizi küre-i arzıp patlatıp çıkarız. Bu da Mahmut Kemal'in sözü efendim. Onun için tepeminde de bu arzu var, diyor. bu bizim sosyal şeyimiz, kafadaydımız ve onurumuzdur. Hakikaten kimseye böyle rağmen olmak, teslim olmak ve hizmet etmek yapımıza yok. Mayamızın içine böyle bir şey katılmamış. Onun için yeni dünya düzenine karşı Türkiye'nin durumu olabilirdi. Bence kardeşlerimiz bilmiyoruz. Böyle bir konuşmayı önceden benimle yapsamlar hani da böyle güzel değil. Onlar da miydi? Efendim? Veya efendim ne olabilir? Yeniden değişen şartlara göre dünyadaki hızla değişen şartlara göre Türkiye'nin durumu modelleri dedi. O zaman kimseye de sataşmış olmazdı. Kimsenin de böyle kafadayı olarak karşısına çıkmamış olurdu. Yani sadece herkesin kendisi görüntülerek göre, insan haklarına göre, kendi hayatını tazim etme olduğuna göre, milletlerin böyle bir hakkı olduğuna göre, biz de yeni şartlara göre ne yapacağız diye kendimizi düşünmüş olurduk. Kimseye de bir sataşma olmazdı. Belki öylesi daha mizacımıza uygun. Şöyle diyelim, bu konuşmayı dünyanın hızla geniş, değişen yeni şartlarına göre Türkiye'nin olabilir? olayı. Biz daha, siz öğrencisiniz, ben de edebiyatçı, emekli bir profesör. Kendisi ağabey değil ama e, hayal etmek serbest. Hayallere zincir vurulamıyor, düşünmekte de serbest. Efendim, o noktada bunları düşünebiliriz. Hayır çekilme, benimki önerdi görüşüm var. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Ne zaman yani Türkiye politikasında dikkat ediyorum, bir ara askerler bakmamış. Mustafa Kemal asker, yine asker. Ondan sonra efendim, Cemal Kürtü'ne kadar böyle e, bir <gülüyor> devletin yüksek mercilerinde askeri yıldın Ondan sonra da kaldırmak için çalışan 200 yıldır bunun uğraşını veren bir topluluk olarak mühendisler gözü olmuş emendir. Ondan sonra mühendisler. Şu andaki politik manzara yapacak olursa emendir Süleyman demir mühendis. Erdoğan demir mühendis. Tezme binalara mühendis. Toput Özal mühendis. mühendis. mühendis. Galiba tam böyle şey olarak meslekten olan bir ayrım mendevesi var galiba. Onun için yazışı oldukları ne yapabiliriz? <gülüyor> evet. <gülüyor> o Yani devletin yöneticileri kimseler ya asker kökenli ya hendisler kökenli. Ama Devletin e, uğraş sahaları ve devletin modern yolduğu, stratejisi çizgiye olarak kavramın sahip olması gereken gelişim bu mesleklerde yoktur. Doktor veya mühendis veya efendim asker, sistemik bir mesleği, özel bir adamın yani bu ananın ne kadar güzel olursa iktisatçı o kadar yani adamın e, bir çeşit ernemeşmesi o kadar komediyacı bu iktisat bunu saygıyla karşıyor ama böyle daha güçlü yüz ve devletin yönetimlerine sahip olması ve devletlerin stratejilerini çizmeye çalışması olmak şey bir şeyi var eee şiiri var Tübü iyi kılıcı kim yapabilir? Şemşirin iyi, ziyahen eder Yani malzemenin bir uygun olması lazım. O bakımdan da e, mesela siyasal bilgilerden mezun kimseleri, devletlerin strep çizmeleri bakımından daha uygun görüyorum. Hukukçuları uygun görüyorum çünkü hukuk hayatı, insanların birbirleriyle münasetetlerini razım <gülüyor> eden bir alan olduğu için insanla daha yakınlarla ilgili ve herhalde sonra benim en sonunda Edebiyat Fakültesi'nin mezun olduğumu öğrenip de sonra tarihçedik yapıyor demeyin ama Edebiyat Fakültesi'nin fakültelerinde öğretilen konuları insana daha yakın. Edebiyatı insana en iyi çevrime eden efendim, alan olduğunu bir şartla belirli bir mesleğe insan popülasyonları da mesleğe alışılır. Bu stratejiler çizmeleri gerektiğini düşünüyorum. Eğer ilgili stratejilerimizde bizim edip kendimizi, yani bu grup çerçevesinde tespit gazetelerde basında efendimiz mütefekkirler arasında tespitimizi ustalar sanayi ana kaynak meslekleri yetersiz olan insanların bu işleri düşünmüş ve kararlaştırılmış olmasından kaynaklanacak İnsanın tarihi biler sosyal yapıcı biri. Sosyolojiye baktık, toplumu, toplumun kavramlarını, toplumun psikolojisini, yani e, kültürel yapılarını bire insanların bu konularda daha sağlıklı düşünebileceğini ve el güzel kararlar alacağını düşünüyorum. O anlamda temel bu konularda da uzak sayıyorum. Ama tabi en başarılı insanlar bir konuyla meşgul olurken o konuda bir tahsil öbür konuya da el atıp bu konuya kendi konusunun tecrübelerini taşıyan ve aşılayan insanlar oluyor. Yani bir ağacın da kendisinin mahsulü olmuyor da bir başka ağaçtan kesip ve aşı yaptığı zaman daha belli oluyor. Onun gibi düşünüyorum. Çünkü o mesleğin kredik, rutin sahiplerini göremediği şeylerin dışarıdan oraya gelen ve bir de bilimsel kafaya öbür mesleğinden sahip olan bir insan daha objektif olarak bakıp daha güzel şeyler getirebiliyorum. Ben Türkiye'nin tabii e, sosyal ve kültürel stratejisini düzenleyen insanları şimdiye kadar pek büyük hatalar yaptığını tespit eden kimselerden biriyim. O burada tabii konuşmalarında bu konuyu anlatırken onlara devam ediyoruz. değişiyor. Gözümüzün de değiştiği için siz de sanırım derslerinizin arasında radyo günlüğü, televizyon seyredi, galipeleri karıştırdığınız için bu değişmeleri görüyorsunuz. Yani, e, sizin gelişmeye başladığınız zaman da, biz de biraz daha ölçüleri biliyoruz. İki kutup vardı dünya üzerinde. Doğu bloku, batı bloku diyordu. Batı kapitalizmi ile tanınmıştı. Ve Avrupa ülkeleriyle Amerika <gülüyor> buna e, daha iyi Olarak düşünüyordu Ve e, Hristiyan batı ümumiyette bu batı bloku. Hedistiyan kültürüyle yetişmiş efendim, kapitalist bir şey. Tabii sosyalizm, komünizm de onun içinden çıkmış ama genel yapısı itibariyle böyle. Doğu bloku Rusya ve onun etrafındaki teyit veya uygu dediğimiz insanlar ve istilafi ülkelerin e, ve ondan sonra Kızılçin'in e, katıldığı bir blok idi. Onlar da komünist eser almışlardı ve biz bu iki devin arasında veya filin arasında biraz da aşağısında devin bir ülkeyi bit e, bunlar arasında ayak altında elin veya aralarında sıkışmamamız gerekiyordu Rusya şey yapınca. Bizden farklı bir alda istemek kalkınca kim şeyden sonra eski den anlamından, eski düşyan anlamından sonra, Ömerim de kendilerine tabii bir şey aradılar, savunma ve korunma çaresi aradılar. Bu savunma ve korunma çaresi arasında napa diyorlar, hem isetiyle miras edipler, hal ki napa Türkiye'nin aleyhinde bir kuruluştur. Belki bunu bilmiyorsunuz ama bu noktada biraz size e, kesin olduğunu bu sözümü. Yani özel şahsi bir görüşü da söyleyebilirim. Bunu yüzden ben de bilirsiniz. İki boksa çarpışıyor. <gülüyor> Yumrukta yağılıyor. İntrafa bakar. birisi biraz fazla darbeyi yiyince karşı tarafa yumruk vuramayacak. Ama kendilerine ne yapar? Kesin yumrukla sana yanaşırmaksızdır, o zaman hakikaten iki sürü ayırır. Yani yanaşmak yumruk yememinin bir çaresi oluyor. Onun için Türkiye'de NATO'da yumruk yememek için NATO'yı girmiştir. Ama NATO'nun ana felsefesi Avrupa'yı tedbir eden güçlere karşı korumaktır. NATO'nun ana felsefesi budur ve ben hatırlıyorum 1950'li yıllarda Türkiye'de meşredilen ben yani 60'ın yıllarda tarihi çok iyiyim, hatırlayamayacağım. Tarih de rakam olduğu için onu da seviyorum. Onlar da kafamda pek kalmıyor. <gülüyor> Nahu derdisi vardı. Morumsu Mavi Zemin. Üstünde böyle orta çağdan bir kral Avrupa Avrupa'yı de düşmanları esas almış. Ve bu düşmanlarla bir şey olarak da biz Kürtleri yazmış. Deşiyete sinirlenmiştim ve onu ikmanı saklamıştım karşı fikirlerini karıştırırsam herhalde 1-2 sene kadar bulabilirim o mecmayı. Efendim evet. ee, orada Türkiye'yi Avrupa bildiği bütünlüğünü tehdit eden bir yabancı kuvvet, düşman kuvvet yazıyor. Ben de başından sonra kadar makaleyi okumuştum o zaman. Ve Türkiye, Türkler için yazılmış, Türkler için yazılmış, İngilizce birisi <Gülüyor> Avrupa'daki teknolojisi yazılsa diyeceğiz ki, Pencerde yazmışlar, biz düğmeyiz diye düşürmüşler. Ama kültem için yazılmış, Nazo dercesinde bu açıkçası yazılmadan büyük bir kültür sahne fendi, yani nezadetsizdir. Biz nezadetlerine önem veririz, karşı tarafı durmamaya dikkat ederiz, yerdik bir yemek yerken, harbatır sorarken davranışlarımızda bizim tariften gelen şeyimiz var, kültürel bir vaziyemiz var, ama ondan böyle bir şey yok, tabi babasının karşısına sigara içer, Ondan sonra tabanın altına ne enkaprisi koyar, hayal beni masaya dayıp, evetin formasıyla konuşabilir, ismiyle hitap edebilir, bize konuşabilir. Yani hayret edemek biz bu gibi durumlara, bunlar işleri yapıyor ama yalnız zaman Türkiye'yi düşman olarak görüyor? Biz Türkiye'ye Osmanlı da almayacak, hükümetişler evetin bir yana ya kadar gelmişler diye Avrupa bildim tehdit eden müthiş olarak görmüşler. İşte bizi böyle göre bir burada biz itaat ettik çünkü hani e, mecellene gibi bir dedik ki bir hukuk kitabı var e, yani e, çalışması var o mecellenin başında kavali ve külliye hukuki, vardı yani hukukun genel kuralları İslam'a verip yüz kadar kural vardır burada Orada bir kural kura vardır ki, Ehvecişşerre'yi ihtiyar olunur derler. Yani iki tane şer, yani iki rey yani şer, gücülük e, demek yani. İki tane şer karşımıza gelse, yani birisinin zararı yüzde birisinin zararı yüzde yetmiş. Başka seçeneğinizle yoksa hangisini tercih edeceksiniz? bir sonunu tercih edersiniz. Yani zarardır ama ne yapalım? Zararı neresinden belirse çardır, az zarar, çok zarar da misleden iyidir diye onu tercih ediyoruz. Biz de Rusların çok hızlı olduğunu düşünüp karşı aldığını istemesi, boğazları istemesinden falan bakarak onların buranın aldığını istemeyen balgıya böylece onun da yumruklardan korunuruz diye yam almışız ve yermişiz. Onlar bu durumu bildiler, Biz de gidiyoruz. Ama halkımız biliyor. Halkımız her şeyi yüzlerde göstermişler. Halkımız Batı'nın bizim dostumuz diye düşünüyor. Ve kuzeyde bizim bir diye düşünüyor. Böyle bir genel şey vardır. Ama çok güzel dosttur herhalde. Yani Amerika dosttur ama Rusya düşmandır diye düşünüyor. Rusya. İdeamız mesela çok keskin. Eğer hatasızca kesin bir istihbarat ilişkiler, hangi işte jihad gibi vesaire sahibler. Oradan pınk ya oradan dost demişler, bitirmişler yani hepsinin niyetini, ne olduğunu bildikleri için. Şimdi, ve <gülüyor> biz burada birlikte hakikaten kendimizi korumuşuz. Buna da alıştırmışız kendimizi. Ben artık diyorum, İlahiyat fakültesinde korumuşuyorken Rus sefaretinden bize e, yemek daveti, kokteyl daveti vesaire gelirdi. Ama <gülüyor> biz oyun gitmeye çekinirdik yani. Adımız Rusya Rusya'ya gitmiş hoca diye çıkar diye, profesörü çıkar diye bilemedik bu kadar böyle bir şey vardı. Ben sonradan anlıyorum yani ne kadar yanlış hareket ettiğimizi. Bizim Rusya'yı eğitimli tiyatromuz bu şeyi öğrenmemiz lazım da Rusya'daki Türkleri, araştırmamız dağında Onların ben dilimizi edebiyat fakültelerinde öğretmemiz, Öğrenmemiz lazım da ki Balkanlardaki bakan bilgilerini lazım da ve Türkiye'nin dışındaki gizler olarak insanları asla ihmal etmemiz gerekirdi, mümkünce gitmemiz, gelmemiz gerekiyordu. Bunları yapmamışız. <gülüyor> bu bloklaşma böyle uzun zaman devam ettikten sonra bir de e, Rusya'nın taraf olmaktan çıktığını görüverdi. <gülüyor> Ama bu tabi benim söyledim gibi bir renk oldu. Bir renk olmadık, yaşanacak bir, bir şey değil ki İlk teklif Ruslardan geldi, bu blok bırakalım diye. Avukolları müşterilerini karşıladılar, silahları indirelim, tekliflerine kuşkuyla baktılar ama sonunda onlar da ölçülenmiştiler, bu işi uygun gördüler ve silahlar azaltıldı. Rusya Doğu Almanya'dan çekildi, Efendim, bir paralar alarak. Kuvvetleri azaltmayı, atom başlıklarını yok etmeyi, tankları vesaireyi imha etmeyi imzaladılar. Böylece işte bir doğu ile batı arasında bir şey kalmadı. Kutuplaşma kalmadı. Buna e, bir eski halimciyetçimizin konferansına gitmiştik. O meldetmişti. Kamerhan elçisine, Rus elçisi Başıktan'da demiş ki, size karşı hiç bir hiçbir oyun hazırlıyoruz. Ne demiş? Sizi demiş. Rakip siz bırakacağız. Yani kartınızdan çekileceğiz. Siz bizimle rakip olmakta istifade ediyorsunuz. Sizi rakipsiz bırakacağız demiş. Demek ki bu çerçeğinde hesapları var. Mini hesapları, düşünceleri veya istifade yönelik stratejileri, planlar, korkuları var. Ve böyle olmuş. Bu bizim için birer oldu ama ben bir bakan ile görüştüm. İsimleri söylemiyorum, kusura bakmayın. E, i̇simler hatırımda ama şöyle e, anlatıyorum. Dedi ki, Amerika'daki stratejik araştırmalar enstitüsü 1993 yılı Ağustos'unda Türkiye'nin ardı gibi geliyor. Bu kalcı mıdır? Efendim, bu senaryo, ihtimal mi demektir? Plan mı demektir? Proje mi demektir? Hakikaten bunlar mı savaşır? kazanın altına kodunlar adı ısıtmaya başladılar da böyle mi düşünüyorlar? Yoksa sadece efendim, bir hayal gücü müdür günen diye sormuştum da o hocam dedi o ciddi bir müessese evet, kocaman bir gösteren minası vardı siyah ile ilgili ilişkilidir efendim, ben ilk defa onlara tepkili bir edip gitmiştim bakan olduğum sırada Türkiye Cumhuriyetler sözünü ilk defa Onlardan duymuştum. 16 yıl önce değişti. Demek ki bizim bir dakika gördüğümüz sahne değişikliğinin hazırlıkları çok öncelerde yapılmış. İktimaller düşünülmüş. Hazırlıklar üzerine, yeni gelişmeler üzerine de senaryolar hazırlanmış ama biz meseleleri geç öğreniyoruz. Acaba halk olarak mı geç öğreniyoruz? Halk olarak geç öğrenmemiz bir vaziyette çünkü halkız hepimizin ayrı meslekleri var. Ama milletle ve devletle ve diş politika yönünden geç öğreniyorsa o zaman çok bir füza, çok büyük bir kalp, çok büyük bir, bir gaflet, efendim ve efendim uyuştuk demek oluyor. 16 gün önceden. Yalnız ben kendim hazır, hatırlarım bazıları takip ettiğim zamanlarda İngiliz gazetelerinden birisi veya yüzmalarından birisi, dergilerinden birisi çok yıllar önce Sovyetler birliğinde Kürtlerin nüfusu süratle artıyor. Bu gidişle 2000'li yılların bilmem neresinde, 2028-2030'da Sovyetler birliğine nüfus patlaması dolayısıyla Kürtler hatim olacak diye bundan 15 yıl kadar önce bence olabilecek bir dost seviyor derkisinde böyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum. Ömer'im onlar da bir hesapları demek ki, böyle bizler önce düşünüp yapıyorlar. Bayağı biz geç öğreniyoruz. Burada tabii tabi, Ahmet Mishdat efendi gibi şöyle bir köşeli parantez açıp, bir noktaya yani, e, deyinmek istiyorum. Elan öyle bir sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, e, İlm, hayatın İslamı. İlim, İslam'ın hayatıdır, canıdır. Yani ilim varsa İslam vardır. Ve iman bir kılma, imanın da direvidir. Yani ilim varsa insanın ibadini sağlayabilir. İlim yoksa onun tekilinden bunun resmeleri, vesves, resmelerdir. Filozofun söylediği, bir Avrupa'da söylediği, evet, öyleyken kuşku da evet, imana şey yapabilir, safsınabilir, evet, yersüzler düşebilir, buhranlara düşebilir. Kendine demişmiş filozoflar diye mesela filozof içi ödülmüş. Dinimizin hayatı, ilim olduğu halde, imarımızın gereği de, gereği de ilim olduğu halde, biz ilimden geri kalmışız. Bu meseleleri çok ardından sürüklenerek takip ediyoruz. Yani iplerle bağlı olduğumuz için hareket eden bir atın arkasından sürüklenerek gidiyoruz ve atın üstünden düşmüşüz. Abla, ayağımız özelliğe takılı kalmış atılıyor bize kaldık sürüklemeye gidiyoruz gibi tabi inşallah temenni ediyoruz ki bu durumdan siz kurtarsınız bizim yani böyle bilim çalışmalarıyla efendim e, ve meseleleri müstakil olarak evet ihtiyacınızla düşünerek kendiniz gibi şeyler bulursunuz diye sizden temenni ediyoruz, gümün ediyoruz, bu durumu değiştirmeyi. Şimdi Avrupa'da bu durum değişti. Avrupa'da Amerika batı Rusya, kendi tarafına çekerek, etleriyle, uydularıyla beraber, buraklaşmayı kaldırdı. Bu buraklaşmayı kaldırdıktan sonra ne oldu? İşte bu bana teklif edilen yeni dünya düzeni diye sözler ortaya çıkmaya başladı dünyadaki yenilen yapılanma ve düzenlerle var efendim. Bu yeni düzen, yeni düzenle şöyle olacak, böyle olacak diye efendim sözler o zaman ortaya çıkmaya başladı. Ama onun da temeli herhalde 15-20 yıl gibi birer bizim için yeni ortaya çıkıyor bunlar ve Amerika'ya göre e, yeni dünya düzeninde Amerika mütebek düşüncesi efendim çarpışan güçler arasındaki dengeler sağlatacak. Efendim ve Amerika dünya düzeninin bekçiliğini yapacak. Koruyucu olacak. Polisliğini yapacak. Ama parantez içinde bizim bir yazarın <gülüyor> Yener Azoğlu'nun değerlendirilmesi var. Petrol kaynakları korunup batının elinde tutulacak. Yeni dünya esasları bunlar. İktiraf olan yerlerde, ihtiraf da müasif bir şey çözülecek. Orada da oluyor. İsrail kelimesini hiç kullanmıyor ama kısımcılık göre asıl olan İsrail'dir. İsrail'de çevresindeki Irak, Suriye. İran İsrail dengeyi sağlayacak. Yeni Dünya üzerine amaçlanılan bir bu. bu. Uzakdoğu'da Japonya, Çin, Sovyetler arasında dengeler kurulacak. dünya bakı yerlerinde zaten kendisine karşı koyabilecek büyük bir güç yok. O dengeler kurduktan sonra da dünyanın pekçiliğini Amerika yapacak. Amerika için onurlu bir şey. Kuvvet olduğu için her türlü, efendim, e isteğimi de birbirine Böylece yeni dünya gülleri aslında Amerika lideratöründen ortaya çıkmış bir şey. Şurada şunu da belirleyeyim ki muhtemelen gençler Amerika'da ve Bası'da sosyal ve kültürel müesseseleşme çok ilerleyebilir. Bizde bu yok. Mesela Amerika'da Birçok şeyler önceden düşünülmesi diye müesseseler kurulmuştur. Bir de bu seseçicik araştırmalar entisyüsü dedim. Sonra kim her yani düşünce tarafta diye evet şeyler vardır, çalışmaları vardır. Sonra ben bir yerde Amerika'da gittiğim zaman arkadaşlar göstermeler bize o zaman bir altyapı çalışması olan burada, program evetim baktığı ilan ediyor şeyi diyor ki mesela. Evet, Kazakistan'da Türkiye'ye gelen göç, göçmenlerin göçlerinin zamanı sayısı Türkiye'ye geldikleri zaman yaptıkları işler vesaire, kurdukları kurumlar, yaptıkları meşriyat çıkarttıkları dergiler bunu ihale çıkartıyor, sihaye var mı bunu inceleyecek? Altı kadar, bir seneye kadar inceleyerek efendim şu kadar para vereceğiz diyor. Efendimiz evet. getirdi benim yüzümlerine koydukası ilanı. Hocam dedi yani sizin mesleğinizle ilgili böyle ilanlarda da çıkabilir. Bunları yani ihaleye girer misiniz? Vize alır mısınız? Aman dedim Allah korunu gelmek. Yani sonra nereye çıkar insanın adı? Sonra ben şahsen karşı tarafa gücü vermek taraftarı değil. Yani mesela bu konferansı ben der şeyde de İngiltere'de Amerika'da isteseler vermem. Biraz kıskançlığım vardı. Ben benim oran insanıma, benim, benim bilgimi, tecrübenin başkasına vermek istemem. Siyahı öyle bir ilanı olsa, ben o ilanla ilgili bir çalışmayı yapsam oraya vermem Türkiye'ye Ama Türkiye'ye verip o nereye gider diye bilmiyoruz. Şimdi, havuk patada, Böyle müesseseler var, genellikle sosyal ve kültürel müesseselerin hayır kurumlarının arkasında da e, kilise vardır. Büyük ölçüde, en büyük güç olarak kilise vardır. Hatta bu yeni değişmelerin ilk e, politik alandaki görünen olaylarını Polonya'da seyrettik. Çek Valeta isimli bir şahıs, Polonistik'e karşı direkti. Polonistik ülkede, yani hiç hürriyede olmayan bir ortamda mücadelesini sürdü. Sonra sonunda kazandı ve Polonya değişti. Ama bunun arkasındaki kuvvet neydi? Kilisedir. Kilise, Polonya'yı dinsizlik ve ateleizmle bel bağlamış onu kendisine baharat olan Komünizm'i evler kurtarmak istemişti. Çünkü Ali Hazretleri'ndaki Fahal Canso Kolonya'da vatanına, dini yerine yardım etmek istediğinde onu Komünizm'in evler kurtarmıştı. Kolonya'yı kurtardı, Doğu Altyazı'yı kurtardı kilise ve biliyorsunuz terbiye <gülüyor> kartası biraz aralar da daha geriye doğru bakacak olursanız, azet topluluğunun arkasında dini duygu vardır, Hristiyan kültürü vardır ve Hristiyan kilisesi vardır. Çok net olarak kendilerini de ifade ederler. Yani kitaplarda muhtelik yazarlarla ifadelerini böyle kararlara çizerek, aklı işaret ediyorum. Arkasında katoliklik vardır. Atenin arkasında. Yani katolik birliğini kurma, çalışıyor. Onun için biz de gitmişiz, Atenin müracaat etmişiz. Biz müracaat etmişiz, herhalde nasıl müracaatımız gibi yani yumurk yemeyelim diye göğsüme yanaşma tarzında Efendim, onlar da diyorlar ki biz o iki tane gerisiyan, geris musulay olarak bizim aramızda ne işimiz var Ali, kabul edemeyiz Siz uyum sağlayamazsınız entegrasyon mümkün değil bak anlayarak işçiler bile 8 sene 10 sene kadrular aramızda bütün de bize entegre olamazlar diyor onlar arkasında kirese idari var Amerika arkasında da koca Amerikanın Efendim, logileri, mücadeleleri vesaireleri, senat olur vesairesi perdenin arkasına bakarsanız tabi orada da siyonizm var. Organize olmuş olan bükle organize olmamış büyük kararlatıları yönlendirebilir %3 nispetinde bir e, idare kurup koca bir mitingin yönünü istediği tarafa yönetebilir, sevdedebilir, yönlendirebilir. İşte şeyler e, bu yeni dünya üreninde perdelerin arkasını şey yaparsak e, Hristiyan kültürü ve Hristiyan kilisesi var. Hristiyan kilisesi bir ara Anteliyeti'nin kendisine devlet e, ideolojisi yapmış olan Rusya'yı da bize getirdi. Ve şimdi hem Rusya'ya hem de çok öncelerden hürriyetlerin kavuşacaklarını 16 yıldan, 20 yıldan beri bildiği hesapladığı <gülüyor> Türkiye hürriyetlere büyük ölçüde misyoner ordusu gönderiyor. Bugünkü mesirelerde vardı. Mesela bugün Türkiye başlık olarak göreceksiniz, baktığınız zaman Amerika çok büyük miktarda büyük ölçüde Kazatistan'a şey gönderiyor, misyoner gönderiyor. Çünkü meselenin arkasında efendim Hristiyan ideolojisi var, daha doğrusu da Hristiyan ve Hristiyan ideolojisiyle o devletlerin koncu kadarı özdeşleşmiş, yani değerle gelmiş. Çünkü devletlerin milletler içinden seçilmiş insanlar ilave ederler, onlar da kafa yapıları devletlerin faaliyetlerine atılımlarla yön vermekte, karar vermekte vermekle etkili olurlar. Böylece yeni dünya üzerinde Doğu ve Batı diye bir e, yön göre acımanın yerine, bu sefer Kuzey Güney diye bir acıma meydana çıkmıştır. Elbette çünkü Kuzey'de olan Amerika, Avrupa, Rusya, Kara, Alaska'da, Avrupa'dan, Norveç'te, elbette İzlanda'da, Kanada'ya kadar bir çoğunun Kuzey'i sadece etkileşme içinde, etkileşme yoluyla yeni çeşitler oluşturulur. Bu yüzden üç aşağıda gösterilen aşağıda da örnekte de genellikle İslam ülkeleri vardır. Onun için varlık çeşitliliği evet ve daha başlamaz daha az ve bazı devletlerinde yöneticileri, görürler bir yani bu tabiatla birlikte şimdi bunun görevinde ve ifade ediyorum. ifade olarak ifade biz tabu söyle. Ve senin reisi de her an gözlerinden, gözlerini görmüş olunca, esirler bile bakmamış Bu arada yeni dünya düzenine düzeni yeni düzenin dediğin yeni dünya karşısında bizim durumumuz nedir? Arabalar niyetleri ortada. Biz iki yüzlüyüz. Onlara iyi hayvan geliyoruz. Valla seviyoruz. Bir tane seviyoruz sizi. Canım çok mu acıktım? Yorucu ne diyoruz? Ama onlar. Biz diyorlar ki yazdık çalışmalarımıza rağmen biz sizi kabul edemeyiz. Siz mücadele ediyorsunuz. Siz doğru musunuz? Bakalım orada. Hadi bakalım. İşte sen hep de Avrupa'da patlıyız. Avrupa Birliği'yle bir uğraşmamıza rağmen. efendim. Onlar bizi kabul etmiyorlar. Yazarların ve politikacıların teşviklerinde ne olarak görüyorlar bu? O halde yeni dünya düzeninde hedef tıpkı Hedef Mekke. O halde bizden de güneyde diye huzur duymalı mıyız? O halde etmeli miyiz? Hayır, böyle bir huzur duyamayız. Çünkü onlar, biz onlara karşı, Orhan Bey'in e, şiirinde de söylediği gibi, Orhan Bey diyor Bir sevdiğim var, ben onu severim, o beni sevmez. Tam öyle, yani Avrupa'yı ya. Biz Avrupa'yı neden sevmişiz bilmiyorum. 600 yıl savaşmışız, hep savaş da geçmiş, onlar boyunca açtı ordumuz, yani e, bize göndermişler. Ama biz sonunda savaşlarda yenilmişiz. Efendim, neredeyse istiklerimizde yani, kaybedecek bir noktaya gelmişiz ama savaşlardan önce kültürel yönden yenilmişiz. Ve kalp cephesinde yenilmişiz. Düşmanlığı sevmeye başlamışız. Tabi bu sevmede hala faktör onların Bilimsel ve teknik yöndeki başarıları. Yani ilk önce onlar bu bilimsel güçlülüğü görünce hayran oluşur. Valla benim yavru ama ne olursa olsun, doğrusu güzel yapmışlar. Evet, Halkınız ama bak doluşları güzel, dişke bıçak yaptılar, işte şöyle oldu, işte böyle oldu diye. Bilimsel ve teknolojik yönünden ilerlemişlerine hayran kalmışız. <gülüyor> bu hayranlıktan dolayı bakmayı sevmişiz. Bazı da bu işi çok iyi biliyor. Biz de, efendim biz onlara tekniklerini ve bilimlerini öğrenmek için gittiğimiz zaman dikkat ederseniz bize bilimini ve tekniğini öğretmekten önce Edward bunu görmeyebilir, dikkat edemeyebilirsiniz. Ama biz görüyoruz sosyal bilimleri sahipleri olarak. Bize kültürü mü öğretiyor? Yani Avrupa'ya her bilinin bir bilim adamı olarak göründüğünü söyleyemezsiniz. Hatta Avrupa'da iki çeşit doktora vardır. Ve Fransa'da de çok ki, doktora için, şart için yeterli. Yani ikinci sene doktora. Kendileri, kendi öğrencilerine başka türlü doktora yaptırıyorlar. Ama dışarıdan gelmişlere hafif bir doktora yaptırıyorlar. Onları bilimsel bakımlar çok iyi yakıştırıyorlar. E bu olmadı. Yani aslında bu doktor olacak, insan şu vitansız olamaz. Bu ilmi tam Şart için yeterli onun için, şart için yeterli demişlerdir. Yani orada okuyanların ülkesine gittiği zaman yüksek memleleri geçtiğini biliyorlar ve onları ikinci sınıf öğrenci olarak yetiştirmeye özel sayıda kültürüyorlar. Onun için gidenlerin çoğu bilim adamı olarak görmemiştir ama bir batı hayranı olarak görmüştür. Hem de kültürde yabancılaşmış olarak görmüştür. Kendi bakımını sevmeye bir insan olarak görmüştür. İşin Sosyal cephede, elefyan cephesinde acayipliğini, kelimelerle görebilirsiniz. Bakın Türkiye'de Alatürk'e sözü bir tebettüm uyandırır herkese. Alatürk'e. Herkes gider. Yani ya, bu Alatürk'e. Evet. Alatürk'e. O da bir saygınlık uyandırır, bir saygınlık ifade eder. Haluk bir Türk gibi demek. Alatürk'e Fransız gibi demek. Yani niye Türkiye'de Türk gibi olmak komik oluyor da Fransız gibi olmak komik oluyor? böyle yerleşmiş. Yani Allah'tan her şeyini almak, her şeyi kullanmak ve Allah'tan da yani Fransız gibi olmak idare olmuş, alkışlanmış. Ama Türkiye'de Allah'tan Türk olmak, Türk gibi olmak hükümselmiş. Belki bu bizim bilimsel geriliğimizden kaynaklanıyor ama bilimsel gerilik herhalde edilebilir. Japon İmparatoru, Japonya'daki öğrencilerini seçmiş, seçkin öğrencileri, süper öğrencileri hepsi Avrupa'da özel iktisatlar yapmak üzere Amerika'da okusunlar diye gönderecek. Fakat gündel bedelci huzurunda kabul etmiş ve her birisine bir eğri hançer hediye etmiş, Japon imparatoru. Gidecek öğrencilerin her birisine bir eğri hançer hediye etmiş. Ve demiş ki, gittiğimiz ülkede mutlaka başarı kazanın, mutlaka o ilmi öğrenir. ve mutlaka o ilmi aile olarak, müdahalsız olarak, bilgi olarak beni, Bunu yapamayacaksanız, yapamadıysanız, başarısızsanız, bu halin ediyorum, orada hareket yapalım. Böyle bir iltisi buraya gelmediğinden. Yani böyle bir biçimde göndermiş. Ve bizimle beraber batılaşmaya başlayan, batılaşmak gözünü de sevmiyorum. İtirak ediyor, projesi ediyor, karşılıyor. Çünkü biz niye yaşayacağız? Biz buradayız, Türkiye'liyiz, biz Türk'yüz, Türk buradayız, şartlıyız ve Alapurta'yız. Onun için, batılılaşmak için, tabii bilmiyorum. Yani biz biryiz, onlar da onlar. Onların bizden çok eksik tarafları var. Bir kere lebanilikleri var, nezaketsizlikleri var, ondan sonra merhametsizlikleri var, çiftesiz adlatları var, kardeşlikleri var. Bunlar da çok çirkin olsa da vizyonlar yoktur. Bizim söz sözü açıyor, profesörümüz vardı. Almanya'da uzun yıldan Avrupa Üniversitesi'nde kalmış bir kimseydı, rahmetli benim hocam, profesörüm. Bir de bir, ondan bir profesör geldi İstanbul'a. Bir daha misafet etti. Bir ay fısalt ettik, yedirdik, içirdik Evet, <gülüyor> evimizle fısalt ettik, baktık, her zamanı <gülüyor> geyindirdik, sultanlar gibi yaşadı İstanbul'da, hayattasın dindirgece masalları gibi güzel bir ayını geçirdik, girerken çok memnun ayrıldı ve bize dedi ki, ancak önemli bir isteğiniz var mı? Sen gönderin. Neyse olmaz, rica ederiz, lüzum yok filan dedi, diyor. Ama ben geldi, bana bir kitap. Yeni bir kitap çıkmış, Benimle ilgili. Şu kitabı bana gönderir misiniz, dedi, diyor. Çok güzeldi ettiği, lütfen söyleyin diye rica ettiği için. O kitabı diyor, şöyle diyor, derhal diyor. Yok yazdı. hangi de gönderdik. Bak, bak, işte şöyle duruyor. Hemen yani kitabı gönderdi, dedim, diyor. Evet, bir ay dolu ben sana bir kitap gönderdim. Hayal edildi, gönderildi diye diyor. <gülüyor> Senden bir parası istemiyorum. Yani, Gel, işte materyalist, para derdiniz o. Yani bu Türkiye'deki bir aylık zamanın da materyist şeyini, parasının çifak, önemli. Sen yaptığın iyiline parasının çifak, önemli. İkisini kendimiz aramıza giren birin politik bir hesapla. Korku varsa ver, alacağım varsa al. Yani ne ne tam bateri, ne tam idari, ne tam mevduat, ne tam efendimiz iyilikler anlayamayacak şey ama çünkü kurucacı evet, basından çıkıp bu da çirkin bir şey yani biz bunu anlamıyoruz efendim, onlar da anlayamazlar. Yani bizim bu soruyu anlayamazlar. Şimdi bu kadar bağ çıkkan sonra işi toplamakta zordur. Taşları öyle, beş taş oynarken yukarıya fazla atarsan yere fazla nızı çarptınız, öbür tarafa aldın, hepsini birden nasıl toplayacaksınız olurdu. Şimdi, böyle oldu, böyle oldu, bizim güzel değişti dünyada. Efendim, güzel macazat tarafından değiştirildi ve yeni bir düzen oldu. Ben bu güzel bastırılmasını yarı şaka söylüyorum, yarı da bir diğer şey ifade edici için söylüyorum. Çünkü batının siyaseti oposyonist kelimesiyle mi ibadet edilir, materyalizm ile mi itfade edilir, yoksa materyalizm ifade mi edilir? Yani bir e, efdafının ahlak anlayışı devlet yönetiminde, böyle kiroz doktorun fazilet ile devleti gibi bir şey yoktur. Ve e, olayları dikkatli tahmin ederseniz, günümüzdeki olaylarda da aynı şeyi görürsünüz düzen bakar birileri güzel ortaya koyuyorlar, yeni güzel azar yani kendilerinin değişen şartları göre konumlara. Bu geçiş Yugoslav Savaşı ile biliyoruz. Efendim, saf şey ettiler. Bu sebaptı ki Amerika'da küresel bir katalar arası politik küreselle savaşamayacak, kendi varlığını koruyamayacak ve gelişmeyecek. Zaten bunu bile yetmiyor, yapıyor. Orada dedi burayı Amerika'da alsa abi al, diyor. Halkını yani beslemesi mümkün değil. Hepti. Zaten Rusya ile Çin'in arasına açmak batının planıydı. Yani kapitalizmin, komünizmin karşısında hakim ve egemen olması için Rusya'nın Çin'de kopartılması lazımdır diye stratejilerini kurmuşlardı. O, o şeyi sağladılar, şu anda hemen Rusya'yı kendilerine benzetmiş oldular. Bizim Osmanlı Osmanlı'nın temizliklerine uygun gibi geliyor bana, yani uzun yıllar mücadele etmiş etmiş Osmanlı, sonunda ne kadar evet, tüm yeni bizzat ne yer arıyor, ne belirlediğini görmüş. Rusya'da bu yıl da doğmadı bir derken şimdi o okul içinde Ukrayna'da ahireye girmek istiyor, birazcık Belarus okulunda ahireye girmek istiyor, Kazakistan'da girmek istiyor ve Kazakistan'ın çok güzel isimli başkanı Nursultan Nazarbayev, yani bu güzel isimlerin başında yani bir tane pekala orada diyor ki bizi al Ahireye eğer bizi arkaya almazsanız, sonra karışmak, biz ben cılaç artık onu duruyoruz. olarak da, yani abanın altında sopa göstermekte. Yani bize dedilerimizin tadilini şey yaparsa, yani üstünde bir aba var, bir şey görünmüyor, örtüyor her şey ama altından şöyle abanın etniğini kaldırıp da, orada bir kalın sopa olduğunu gösterdi mi? Karşı parakta şaka katar. Orada, efendim, telin ve elini yapar. Neden diye söylersin? Bak şu şöyle olsun lütfen. Anlamak, babanın ardından sopajı gösterirsen ha ha ha baş üstüne tamam yapar. Yani bütün evin hepsi şimdi atelik yerine çalışması yapıyorlar. Ve eksen değişti. Doğu bir diye bir dik ekseniyken Kuzey ve Güney'i ayıran bir yatay eksen var. Ve biz bu yatay eksenin alt tarafındayız, İkman cephedeyiz. Ama Diyor ki biz sizdeniz, biz sizden istiyoruz. Tabi biz sizdeniz dememize rağmen onlar siz bizden değilsiniz diye iddia ediyorlar. Afiyet'e almak ağacımızı, alınma ağacımızı reddediyorlar. Ve siz müslümansınız diyorlar. Yalnız, sizi alabileceğim zaman bizim istediğimiz bekçiliği ve bizim yüklediğimiz müsyonları İslam ülkelerine karşı hareketlerimizde bize öncülük etmeyi kabul ederseniz ancak sizi haramza alabiliriz diyorlar. Yani bugün Yeni düzende Türkiye'nin üzerine yüklenilen göre Türkiye'nin tarihinde kader güçlüğü yapmış olduğu milletlere karşı ziyanet etmesi esasında oturtulmuştur. Aslında <Gülüyor> Türkiye bu yer alsa ziyanet onların karşısındadır. Almasa da yine efendim, arada kalmış olacaktır. Durum bu. Şimdi tabi aslında bizim için burada tehlikeli bir durumun olduğu çok belli olarak görülüyor. Batı ve Amerika yani bekçiliği yükselmiş olan Amerika çok güçlü. Çok modern silahları var ve bu modern silahların ne kadar hassas çalıştığını bizim Tarih Zırhlısı'nın komuta kulesini uçurmakta gösterdiler. Bence bu olay çok mühim bir olaydı ee, ve gerektiği şekilde derinlemesine incelenmedi ve gereken kubatörsü yapılmadı ve yani, yani birkaç askerin kusurudur diyerek geçiştirildi. Ama onun arkasında çok sanıyorum bu şunların da olduğu Sövbecik araştırmalar bir süre herhalde düşünmüş, taşınmış, kararlaştırmıştır. Kilokon yani, zamanında haberin olduğunu sanıyorum. Ee, bir takım derin maları var. Yani gelmek istemiyor ki, bakın bizim teknolojimiz napta atışı yapıp, sizi istediğimiz yerden vurmaya yeterlidir. Ona göre ayağınızı tek alın dediğim gibi. Belki bu jesti bizim askerlerimiz makar sebebi duygusuyla onların en koze ettikleri bazı şeyleri yapmamak istedilerse onun üzerinde yapılmış diye düşünüyorum. Tabi askeriyenin içine girmiyor ortalık perde terdenin arkasının önceden gittiğini bilmiyorum yani. Ama böyle bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü askeriyenin içinde ülkenin bölünmemesi isteyen, yani, bölücülüğe karşı olan, bir yukarıdan veya basodan gelen emirleri gelişi güzel kabul edemeyin insanlar varsa Onlara bir görüldüğü olabilirlerdi. Şimdi bu kadar teknoloji üstünlüğe sahip ülkeler ve son derece organize olmuş sosyal kurumlara sahip ülkeler kültürel yönde efendim, bütünleşmiş ülkeler artılarında in gücünü kafalıkla beraber efendim, artılarına almış bulunmuyorlar ve bir haçlı zihniyetliğine çalışıyorlar. Şu Borda Eyalet'teki olayları dikkatle tahlil ederseniz görürsünüz ki Batı orada savunusluğu ideolojiklerin değerlerin hepsini efendim, terk etmiştir orada. Ve Batı'nın çiftli standartla hareket ettiği artık her basit tarafından savunusluğu, solcu ihleti bütün basitler tarafından kabul ediliyor. Neden? Çünkü yeni dünya üzerinde, güney düzey ekserinde Hristiyan ülkelerle Müslüman ülkeler arasında bir mücadele görüldüğü için, ne yapıya İslam düşmanları gösterildiği için ve Hristiyan ülkelere Müslümanlar düşman gösterildiği için, Balkanlarda bir İslam ülkesinin müstakil bulunması hiçbir tarafça istenmiyor. Bir Sırf tarafı da, bir evet katılıp tarafı var, Sırbacalar silovenler tarafı, Sırbacalar silovenler Almanya'nın ya Avrupa ülkelerinin desteğinde, Sırb tarafı da onların adalete ilmesinden, onlarda köklü kesenlere Avrupa'nın desteğiyle. Şimdi Avrupa da Avrupa da orada bir sınır mücadelesi verirken, iktidar mücadelesi veya devletlerin dönüşme mücadelesi verirken birbirlerine hasım oldukları halde Müslümanların oradaki tarihi haklarda, yani mal haklarındalar ve insan haklarda, yaşamak haklarda, mülkiyetlerde asla hiçbirisi saygı göstermiyor. Şeyde, yani Suda'dan bir yeni geliyor, Fransız gemisi Adriatik'te onu çeviriyor, silahları el koyuyor. Ama Romanya'dan, Macaristan'dan, Müslümanlar arada otururken, şeylere silah gidiyor, bu tarafı hiç Evet Eğer buradaki iç savaşının durması için silahlara ambar yapmak gerekiyorsa bir sulak üzerine bir kilo gönderir orada Karadeniz'den bir yardımın bu tarafa ulaşmaması sağlamak lazım der. O yapılmıyor. Çünkü yani yeni düzenin konsefesinde Avrupa'da bir İslam ülkesine yer verilmiyor. Ve düşman hedef olarak şey seçilmiş oluyor. Tabii Bunları ben meseleyi biraz örneklemek için söylüyorum ama Irak'ta, Irak'ta insan hakları da çiğneniyor, beynelviler, kurallar da çiğneniyor, birleşmiş nitetlerin kararları da çiğneniyor. Şimdi biliyorsunuz o püle atışların sırasında ya güçleri takip edildi denildi. Buna hak veriyoruz? Tamam. Satam, yiğiden, efendim, yüküm tavır takındığı için radarlar tespit ediliyor ve hücrelere rampalarla tespit ediliyor Fakat en azından bir olay var. Kurat elaretler bile bugünlerde arası açmış bulunuyor. Almanya'nın eşit oteli hedef aldılar biliyorsunuz. Reşit otelin neydi, niye hedef alınmıştı onu size anlatayım. Gazeteler yazmış çünkü sabah İslam ülkelerinde. Bakın ben devamlı beylenciler ajanslar tarafından kötüleniyorum ve bir mütecaviz bekleniyorum. Tabi meseleniz bile benim tarafından dinlenmesini isterim. Durum böyle değildir. Karşı tarafın bu işte başka bir vardır. Efendim petrolü el koymak istiyor. Onun için gelin beni demiş ve İslam Üniversitesi de 300 delegeyi meşhur özellikle de toplantıya davet edilmiştir. Amerika o değişik ölçüde bombalıyor. Yani stratejik hedefi değil, askeri hedefi değil. Hatta bir Alman şeyinde yaralandı. Kasikler onun resiminden koydular ama da Almanlardan bir reaksiyon, bir protoste, bir protoste Kasikler de görmediler ki Alman basınında çıkmıştır. Yani şeyin bir hedefe ve beylerinde konukların uluslararası toplantının yapıldığı bir yere. özellikle hedef alınmış ve ateş açılmıştır. Bu bir büyük suçtur tabii. Yani bunu bu tarafında bilmesi lazım. Şimdi <gülüyor> Hz. Ömer'in getirdiği vardır İllallah'dır eş, eş bir faafel emin ve fiyanetel kami buyurur. Yani güvenilen insanın zayıflığında ve hali insanın ve güç olmasından Allah'a söylüyorum. Yani güvenilen iyi, insan zayıf ama hain ve kardeş kimse güç kuvvetleri. Bu çok kötü yani eşyanın elinde güç kuvvet geçmesi demektir. Şimdi böyle bir durumlar karşı karşıyadır İslam ülkeleri. Yani bugün Bontada böyle bir garip durum var ve batının oyalaması var. Dariha Bontada düşün diye tedir ediyor şeyler müdahale. 15 yıl sonra, bir sonra yeni gün daha sonra yani istiyorlar ki bomba düşsün de ondan sonra sorulduğu veya herhangi şeyin ateşli silah ilan ederim. Orada bir de var. bakmışım ama bu kadar fikriyorsun diye eğer evet, bu hafta e, bombalama var, sönelim diye çıkarlar var. Arkasından çeşitli söylediler çıktı ve ama de atık ürünün şu olayları anlatabilirsiniz. Soğuk etki silahlanmaya 1-2 sene önceden beri destek veren ve silah veren Amerika. Bir tarafa silah veren Rusya, öbür tarafa silahı veren Amerika. Ondan sonra da oraya işleri düzeltmek için çıkartmıyor. Demek ki ortamı hazırlıyor, zalim kurtaracak, münahine-i meşhur gösterdiği şeyi körüklüyor. Yani onu sonra söndürmek üzere oraya çıkıyor diyerek çıkıyor. Demek ki savaşı çok yüksek oranda İmkanlar var. Petrol yatakları var. Onun için oraya çıkartmıyor. 25 günde 26 tane kuyu açtı dedi gazeteler. Amerika'da e de bunu reddetti. Tekstip etti. Hani böyle bir şeyimiz yok dediler. Ondan bilmiyoruz. Yani inceleme imkanına sahip değiliz. Belki öyle belki değil. Fakat e, çok net olarak görünen bir şey var ki dünyadaki petrol rezervlerinin azalma başladığı bir sırada Amerika, alev Amerika'nın kaybedenmişti. Efendim evet rakip olarak orada sızması muhtemel olan Rusya'yı atlatmıştır, Avrupalı ortaklarını da atlatmıştır. Dünyanın en zengin petrol kuyurlarının bulunduğu 30. paralelin güneyine sahip olmuştur. Ve yine petrol yatakları çok olduğu 36. paralelin kuzeyinde de çok karanlık, sisli bir hava vardır. Çok nefes olarak görülür ki, yani e, Allah'a inanmayan insanlar meyvat için her şeyi yapıyorlar. Şahsen öyle olduğu gibi devletlerin yönetiminde de, yani Osmanlı'nın devlet yönetimindeki hazilet anlayışını bunlardan beklemek mümkün değil. Tabi arkalarda bir hesap vardır. O hesap bazen çok çözümlü bir hesaptır. Yani e, çok amaçlı çözüm düşünürler. Yani bir işi yapmaktan bir tek payla varsa bu bir amaçlı hallede <gülüyor> hareketdir. Ama ümumiyetle bir işi yapmaktan çok amaçlı kişilerdir. Yani çok amaçlar ne kadar çok olursa çok amaçlı çözülür. O kadar zengin olursa sanıyorum ekonomide genelde mutlu olarlar heranesi kısmına gelen şeyleri. Ama yaptığı halleler çok amaçlıdır ve e, hakikaten de daha daha büyük bir damarimizin ölümsüdür ve kendisi de büyük miktarda sağlamıştır. Bir de hiçbir şey sağlamıştır, ee, yani e, Sivera gibi yani, Sivera için halkın bekerlemesi var. dumanını yer alır, parasını el alır, tasası, deldi, hastalığı bana kalır dediği gibi. Alerda petrolü alıyor, efendim, petrolün sahipleri mağdur oluyorlar, eziliyorlar, ölüyorlar, Bize de, bir de krize, efendim, mağdur sallayanın el giyicisi olmak var, e, durup kalıyor. Şimdi hani, bu bizim e, mazlımıza uygun değil, imanımıza uygun değil, Allah'a karşı sorumluluğumuza yakışmıyor bu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne olarak bize Allah'ın bir görev verdiği bildiriliyor. Buyuruyor ki, ''küntüm hayra ümmetin umrucet dinna'' Siz insanlar için özel olarak yaratılmış, gönderilmiş, takdir edilmiş bir ümmetsiniz. Teamoru ve bilmarı en Emre mağdur, ne gibi günler cihat yaparsın diye. Demek ki aslında dünyanın fazilet düzenine göre yönetimi ve dünyanın polisliği, bençiliği görevi Müslümanlarındır. Kur'an'ın Kur gemine göre Müslümanlardır. Olması gereken idare düzeni, bençisi inançlı insanlar olmalıdır. Allah'a karşı sorumluluğu olan, kadinden geçenleri bilen Allah'a karşı niyetinin mu iyi olmasını sağlayacak, bir, efendim, bir ahiret kardeşinde olan dünya mevzanti peşinde koşmayan hiçbir kimsenin sağaltısıyla razı olmayan, hiçbir kimsenin kanının bir damlasını bile atanın akıtılmasına razı olmayan insanların Allah efendim, dünyanın yönetiminde geç olması istiyorum. Çünkü hayret etsin. da Bize getirdiğim şey budur. <gülüyor> Ama biz bu müşterilerden şahsa uzaktayız, bu müşterilerin başkaları, evet, yani Madya Çetesi'nin reisi, Koç Karakolu'nun şeyi de şimdi, o işleri o yönetliyorum, tam böyle Amerika filmlerindeki gibi enteresan bir durum var. Hani biz burada ne yapacağız, 55 milyar Türkiye'deki Müslümanız. 60-70 milyar Orta Asya'da Müslüman kardeşlerimiz var. Evet. Örktaşımız var, kilitli konuşan insanlar var. Balkanlarda her şeyin bize bağlamış insanlar var. Bizim genelde yani dostumuz Türkiye'dir diyor. O sayın yöneticileri hiçbir yerden doğru dükkün bir dostluk ve destek görmemek diyorlar. Yıllarda idam ettiğimiz da var. Kuzey Afrika var. Güneydoğu Asya var. Yani bizim ecdadımıza medyeler yazar, insanların yaşadığı yerler var. Onun için ona deniz alakattığımız zaman dünyanın üzerinde bir... 10'da 2 milyar, yani her 4 kişiden 1 kişi benim idareyimde, benim imanımda olan insanlar. Şimdi bu insanların motive edilmesi lazım. Misyonlarının, görevlerin ne olduğunu bunlara duyurulması lazım. Ve Allah'ın en sevmediği, en şemi, en açıkçı iş olan zulmü, Hiçbir çeşidinin hiçbir yerde bırakılmaması lazım. Zümrün bitmesi lazım. Adaletlik gelmesi lazım. Nesletik, güzellik gelmesi lazım. Hatların gelmesi lazım. Onun için bizim üzerimizde görev düşüyor. Sizin üzerimizde görev düşüyor. Yani nesillerin, kuşakların üzerinde bir ideal, bir amaç var. Bir görev düşüyor. Onu yapması gerekiyor Müslümanların. Yapmadığı takdirde sanıyorum namaz kılmalarıyla, oruç tutmalarıyla zorunluluktan kurtulamayacaklar diye düşünüyorum ben. Bu görev nedir? Şahide de bir bakayım da, sizde fazla da şey yapmak istemem. Fazla konuşmak. <gülüyor> Siz böyle yorulduğunuz zaman uyuyordur ya bunu böyle, ben de anlayayım. Böyle yaptığınız zaman, münafif için bir de keserim. Efendim yani şimdi, bizim elimde hiçbir şey yok. Yani biz bir şey yapamaz mıyız? Biz bunların bekçisi miyiz, işçisi miyiz, kâhiyatı mıyız, e, memuru muyuz, Adaletli miyiz? Sonra olaylar bizim üzerimizde cerya etine göre, bizim müdelerimiz bir yıkıldığına, yardımına göre, bizim doğal servislerimiz yapmalandığına göre. Buna bizim tür dememiz lazım değil mi? Yani şu mantığa... Nasıl rahatlı olabiliriz ki, çok açıkça söylüyor. Kocadonuz kadın, ee, yani şeyin Amerika, Arampo'yla, Suudi Arabistan'ın bütün petrolimleri alıp faydalanıyor. Örnekteki petrol şirketleri, şehrin, mobilin, şehrin paraları alıp atıyor. Bütün faydalar İslam ülkelerinden sağlanıyor da niye yeni düzenin düşmanı işlem oluyor? Eh yani bunun bir mantığı var mı? Bunun insanla vefa ile şükran gibi ilgisi var mı? Yani nezaket yani sadece efendim karşılstığı insana thank you demek değil. Thank you demekle bir ilgisi var mı? İngiliz yetimler yani? bu petrolü alacaksın, keteni dokunacaksın, malı Allah satacaksın, hizmeti Allah yaptıracaksın. Onlar sana numara ne dedi ne olacak? Benim adımdan siz yaptığınız mu? Benim adımda yapmıyor. Yani burada. Tahmin edemiyorum yani. O bakımdan, tabi onlar bir şey düşündüler, yapmak isterler ama bizim de, bizim de bir söz hakkımız var, bizim de yapacaklarımız vardır. Onların düşünmeleri de yapmalısınız. Onun için ben sizden ilk önce ufkununuzun giriş olmasını diliyorum ilk önceki. Lütfen önyargılarla meselelere bakmayın, bilim adamı olarak yaklaşın. Ne olarak olayları çözmeye çalışın. Problemin sonucunun doğru çıkıp çıkmadığını sağlamaya belirleyip doğru bulmaya çalışın. Çünkü İslam'da en kutsal olan e, kavramlardan birisi doğruluk kavramıdır. Hak ve hakikat kavramıdır. Ondan sonraki kavramlardan birisi de adalet kavramıdır. İnnâ yani vâhiye doğru bir âl. Adalete emrediyor Allah. Hem hanımımıza karşı hem çocuklarımıza karşı hem komşularımıza